Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sekiz mesele var. Bunları Hazreti Hatem orasından öğrenmiş. Sekiz mesele. Hazreti Hatem'in ismi Esam diye veşr olmuş. Hatemül Esam diye. Esam sağır anlamına geliyor henüz sağır olmadığı halde böyle isim almış. Hikmeti şu, gençliğinde başka bir kasabaya gitmiş, orada bir dükkan açmış, bakal dükkanı. Bir genç kız dükkana geliyor, bu arkası dönük işle meşgul genç kız elinde olmadan bir gaz kaçırıyor. Ve bu gazda sessiz çıkıyor. E o zamanın kızı, genç kızı, iffetli kız, tabii çok utanıyor, hayal ediyor. Artık sanki kalbi duracak duruma geliyor. Hazreti Hatem de kızın böyle olacağını bildiği için onu yıgaro geliyor, işine meşgul oluyor. Biraz sonra ayağa kalkıyor. Kız yeni görmüş gibi, kızın bir şey mi istiyorsun? Kız konuşamıyor ama. Utanç hayatından konuşamıyor. Artık zorluyor kendisini kız, "Pirinç, pirinç" zor söylüyor. Gazi Hatem kızın durumunu görünce Kendine ona sar gösteriyor. Yavrum, ben sarım, duymam. Biraz bağır mısın? O zaman kız rahatlıyor. Solun sistemi çalışıyor, kendine geliyor, diyor, güzelce. Kızım biraz daha bağır mısın? Ben çok sarım. O zaman kız daha rahatlıyor. Orada kaldığı sürece kız utanmasın diye hep orada sar belirmiş. Adı buradan hatim Esam diye o almış kendisi de. Kendisi aslında Horasan'ın Belh şehrinden. Bugün Afganistan'da bulunuyor Bel şehri. Oradan kendisi. Orada bulunan bir velullah tebih Tabi'inden Şişek-i Hazretleri vardır. Büyük velullah kendisi. Onun sohbetine devam etmiş. Bir gün Hodesi buna soruyor. Ya Hatem ne zamandan beri benim sohbetime devam ediyorsun? Kale Hatem münzü senedin. Hocam bir seneden beri devamlı sohbetini izliyorum bunların sohbetinde. Kale Fema ta'llem ta teminni. Hocası buna soruyor Hazreti Şekh-ı ''Peki ya Hatem, bu bir sene içerisinde acaba benden ne öğrendin?'' soruyor. Kale ''Semaniye mesele. Hocam ancak diyor sekiz mesele öğrenebildim.'' Kâle Şekh-ı Kıyk, ''İnnâ lillâhi ne diyor ki, ''Allah Allah, ömrüm boşa geçmiş.'' bir yılda ancak sizlerimiz öğrenmişsin. Hocam ne yapayım? Az öğrenemedim. Peki o zaman diyor Hatem diyor. Öğrendiğin o sekizin meseleyi söyle bakalım. Ben de ne bakayım. Hatem başvuş hocasını saymaya. Hocam şöyle etrafıma, çevreme insanlara baktım. Herkesin gönlünde bir mahbub gördüm. Mahbub sevilen bir şey. Hub kökenden gelir, sevmeten gelir. i̇sm mefuldür. Sevilen bir şey. Herkesin gönlünde bir mahbub gördüm. Kimi evini, kim eşyasını, parasını, eşini, herkeden bir şeydi bu, bu, bu, var. Bir de sonuca baktım. Bir insan neyi severse sevsin, sonuçta ondan ayrılıyor, tek başına karanlık mezara gidiyor. Benim gönlüm buna razı olmadı. Neye böyle birisini seveyim ben? Düşündüm, öyle bir şeyi seveyim ki, o sevgi benimle beraber mezara girsin. Düşünün taşını sona diyor. Hasenatı ibadetleri sevme layı gördüm diyor. İbadetleri sevdim ki diyor, kabre girdiğim zaman o da benimle beraber kabre girsin. Tekali ahsen der. Kocası şimdi gülüyor, seviniyor. Çok güzel Adem, ne güzel diye bak. Hemen sahniyeti peki ikinci mesele ne diyor? İkinci mesele bu. Şimdi bunu açalım biraz inşallah. Gerçekten tabi insanın içinde insana özel duygu vardır ki sevme duygusu insana özel bir duygudur. Sevme duygusu. Mesela ah, bir hayvana da eşlenirler ama onlarda sevmek, sevilmek yok onlarda ancak sevgi duygusu insanlarda. Gerçi hayvana yavrusunu severler ama bu sevgi değil ama. Sevgi değil ama şefkattir ama. Demek ki bir insan neyi severse sevisin yani sevelim sonuçta ya sevdiğimiz şey bizi bırakır e biz onu bırakacağız. Ama hasenat ibadetler namaz, zikir, Kur'an, oruç, aldın infaklar bunlar her birine olacaklar. Allah katında eğer kabul olmuşsa inşallah bizle beraber mezara gelecekler, hatırladılar. bu beraber. İkinizi şöyle buyuruyor. Allah Teala Mevla'mızın diyor şu ayet-i kerimesine baktım, tefekkür ettim, onu ibet aldım. Mevlam buyuruyor bizlere diyor, Bismillah. Ve mâmen hâfe mekâme rabbihi. Bir kimse Rabbisinin makamında olduğunu bile korkarsa bunda. Mekâme rabbih. Buraya makam, huzur anlamaya geliyor. Eğer bir insan gafletten sıyrılabilse bilse, hemen kişi huzura geçer, huzura geçer. Gaflet engeldir, perde bunlardır böyle. Yani insan kendi kendine perdeliyor. Neye benziyor? Bu koz'a böcene benziyor. Zavallı koz'a böceği çalışır, çalışır, çalışır, koz'a örer er ama kendini hafsi içerisinde. İnsan da gafiy olunca kişi kendi kendine Allah'tan perdeliyor. Bir insan bu perde aşarsa ne olur? Hemen arkasından huzur, huzur. Kul bunu hemen fark eder, hemen kul bunu fark eder, içinde, gönlünde bir sevinç olur, feralık olur, rahat olur kulun içerisinde. Kul o anda Allah o fark eder. Bir insan bu durumda Allah'tan korkarsa korku insan aslında zararlıdır korku hepsi de. Yalnız Allah korkusu bunun dışında. Bunun fazla bir zevki feizi vardır. Bir insan peygamber de olsa Allah korkusu devam eder hatta artar bile. Burada korku havful azame dönüyor buna. Havful azameh. Ondan korkar. Ve nehen nefse anil hevâ. ayet Kerim devam ediyor. Bu kişi bu durumda bir de nefsini isteklerinden engellerse ve nehe neha neh ederse engellerse nefsini anil hava isteklerinden nefis olmasa insan yaşayamaz neden nefisin başta yedi tane sıfat özelliği vardır biri şehvettir iştah anlamına gelir bu şehvet iki aradır şehvetül batın denir bir de şehveti şehvetül ferş ve cinsel şehvet. Bu ikisi olmasa insan yaşayamaz, insan cinsi tükenir gider. Eğer bir insan acıkmasa, insanda bir istek olmasa yiyeceklere karşı insan tabi ölümü mahkumdur. Demek ki lazım bizlere. Yine insanlara cinsel iştah şehvet olmasa, insan nesli tükendi, devam etmez. Buna bize lazım bunlar. Ne var ki, eğer bunlar ruhun, aklın kontrol altında olursa o zaman alevi alamınla devam eder. Ama aklını kontrolünün şey çıktığımı o zaman da neye benzerim? Bir arabanın ferine patlar da rampaşa inerken ona benzerim edememler. Mevlam Bülük Kur'an bizlere Sebilla, innen nefse le amaratin bi süi, innen nefse bütün nefisler. buradaki en nefsele am tarif var, bu da cins işim buraya geliyor, dört anlam taşır Ne kadar nefis varsa, herkesin nefsi ne yapar le amaratin bi süi kötülüğü emreder. Biliyorsunuz mahkemede savcı vardır, avukat da vardır böyle. Yani bu ruhla nefise buna benzer verecek. Ruh bizi savunur, nefisi bizi suçlamaya çalışır, sürekli buna çalışır. İşte bir kimse öncelikle huzur makamına girerse ve bu kimse nefsini frenleyebilirse meşruiyetin içine çıkmazsa fe'inle cennete hi'el me'va. Cennet onun me'vasıdır. Var hep yerleşeceği makamı da yeridir cennet onun. Bir gün Harun Abbas halifelerinden çok sevdiği hanımı Zübeyde Hanım. Zübeyde Hanım başka kadın değil yani. Yeni Kadınsı Zübeyde Hanım oturmuşlar bazı sarayın bahçesinde, kütüphane karşı. Hanrışı tabii eşine, hanımına bir latif olarak Zübeyde Allah beni çok seviyor ki şu anda yeryüzünde tek egemen devletin başı benim diyor. O dönemde. Tek süper güç devlet Abbasiler. Allah beni seviyor ki diyor. Ve hiç diyor kuşum yok ki cennete diyor, benim yerim hocam ahirette. Zübeyde önü kalın, huzurda yani. Harun, öyle deme. Allah Teala dünya mülkünü şu anda verdi, namuda da verdi. <gülüyor> bu ölçü bu, dünya mülkü değil. Hayır, ben işte şu iyiyim, böyleyim hayır der demelirken, Ağın arzından kaçıyor Ağın Eğer ben cennettir değilsem benden üç taraf boşsun diyor hanımla şimdi. Bunu şaka söylüyor ama nikahta, talakta ciddi şakas arasında ayrım yok. Hemen zibanın başını örtüyor yanında uzaklarına başlıyor. Ne oldu zibayda? E sen bir şahat koştun. Eğer cennetik değilsem üç taraf boşsun dedin. Orta bir muamma başım ortada. Eğer cennetiksen bunu kanıtlarsan tamam ben sen yine helalım sana. Ama bunu kanıtlayamazsan cennetik olduğunu ben belki boşun şu anda. Sana ben. Kadın çok tefak kadın. Salih'e kadın ayrılığı gidiyor. Sabahlı Harun Reşit, topluyor alimleri. O zamanlarda yani müşriyete dönemin henüz daha bana Fethah'ın bakan durum bu şekilde. Toplu alimler sarayda, mecliste. Akşama kadar müzakere, konuşuluyor, tartışılıyor. Sonuçta bir karar çıkmıyor ama. Üç gün devam ediyor. Üçüncü günü <gülüyor> Hazreti İmamış Şafi henüz daha genç zamanlar. O da o, o gün gelmiş. Şöyle diyor, eğer diyor Halife Emir Hazreti Trabri'ye gelirse, Avruşit, ona ben bir soru soracağım. Alacağım cevaba göre ben bunun febbasını vereceğim diyor. Siz de bunu der diyor. Bakarsınız durumuna, kaynaklarına. Avruşit geliyor. Ya Emre'l-Mü'minin sen hiç hayatında bir güne işlemeyi arz <gülüyor> ettiğin halde o günah işlemine de hiçbir engel olmadığı halde sırf Allah'tan korkarak bir günah terk ettim hayatımda düşünüyor. Evet. Henüz daha velia attık dönemimde sarayda bir genç hanım var, evli hanım vardı. Çok güzel kadındı. Ona aşık oldum ben diyor. Ama evli. Bir gün diyor, baktım diyor, kadın diyor, yalnız başına diyor, sarayda bir odada. Dağılım odaya diyor. Kadın, tabii ürtü benden ama diyor, velia atım diyor, sarayda diyor. Kadın bana karşı koyamaz. Ama Salih iffetli kadında. dedi ki bana diyor, kadın Bak Harun, sen veliahsın. Ben sana karşı koyamam şu anda. Bu işini yapabilirsin ama Allah bizi görüyor ama şu anda. Eğer şu anda senin annen, baban ve da akrabaların şu anda bize baksalar, onların bakışı altına sen bu şey yapabilir misin? Bir bana diyor. Bak Allah bizi görüyor. Allah'tan kork, yalgaşım bana. İşime Allah korkusu gelişim var birdenbire diyor. Hemen tebisi sifaretim, orada aradım gittim, ikiye namaz kıldım, Allah yalvardım ve ağladım diyor. Hazreti Şafi ya emirim, bu yaptığın işe göre diyor, sen cennetiksin. Ama sonra durum değişti, bilmem orasını. ...ve hanımız sana helaldir. Tabi alemler çok. Hep çoğu çoğuda. Peki ya... ...adı Muhammed diyorlar. Ya Muhammed diyorlar. Peki neye dayanarak bu fethayı verdim? Bu ayet-i okuyor. Kim ki Allah'tan korkarak... nefsi isteğini engellerse... ...onun bakımı cennettir. İttifakı karar veriliyor evet diyorlar. Bu ayet-i kerimeye göre, Fatih-i kerimeye göre, yalın o duruma göre cennete girsin. <gülüyor> Ama tabi durum değişince sonra bilemeyece yoklar, gül Demek ki bir kimse nefsi istediği halde günah işlemesine de bir engel de olmadığı halde sırf Allah'tan korkarak Kişi bunu terk ederse onun yeri cennet oluyor. Bir örnek daha vereyim inşallah. Bu konu çok önemli olduğu için iki tane genç Mekke'ye üç günü yol oturuyormuşlar kabilede. İki tane genç paraları yok, fazla pulları yok. Gerektiği yok. Bunlar bir derden çadır almıştı. İki genç kabe'ye gitmeye karar vermişler yürüyerek yer olarak köylerde. Artık Mekke'ye mükerremeye bir konak kalmış. Akşam üzeri bir köyün yakınında orada konaklara çadır kuruyorlar bunlar. Gece tabi namaz kiyorlar, konuk yiyorlar. İkiz aşık gençler bunlar. Sabah olunca gençlerin biri, ben diyor köye gideyim, paramız diyor, biraz diyor, ekmek, peynir bas alayım, geleyim buraya diyor. Biri gidiyor, biri çadırda kalıyor. Adı Yusuf'muş. Tabi öyle bir gençler boş durmazlar. Açlık Kur'an-ı Kerim'ini kurakama başlamış. Ee, gerçekten aşık işine var. Ee, yani şu örnek vereyim. Mesela tabi günümüze mektup pek o kadar artık geçerli değil ama bir insana çok sevdiğinden hele bir gence nişanlısına mektüp gelse askerden mesela. Genç ne O mektubu haşa böyle kutsal bir şey gibi olur böyle. Ona bakar. Neden? Nişanlısını sevdiği için. Bir kimse de eğer allah Teala gerçekten severse, dedi Kur'an-ı Kerim Allah'ın mektubu bizler recali. Allah kelamı. Bu genç de adı Yusuf Kur'an-ı almış ki Allah huzurunda, Allah'tan korkan genç, Allah kelamı Kur'an-ı Allah huzurunda okurken aşka dalmış. Bir kadın sesi duyuyor. Fakat hiç başına kaldırmadan belki bir iş şey istemeye gelmiştir bir saildir yani dirince diye hiç başına kaldırmadan ayete keremeden göz ayırmadan Kur'an'dan elini cebine götürüyor para çıkarıyor o da kadına kadına bakmıyor işte ama kadın parayı almıyor ben dirince değilim o zaman bahçedeki ne istiyorsun hemen kadın soyunuyor kanun söyleniyor bir kadın ne isterse kocasından sen ondan istiyorum diyor yürüdüğü genç hemen konağın mühürleri kapalanıyor ağlama baş Allah korkus Allah'a başlıyor ve Allah Allah kadın bakıyor ki gerçekten yani bu iş yapacak duruma değil bu genç kadın giyini gidiyor biraz sonra arkadaşı geliyor ekmek almış, peynir almış, geliyor oraya. Bakıyor, Yusuf arkadaşı ağlıyor. Yusuf neyi ağlıyorsun? İşte anne bana aklıma geldi. Yok, onu alamazsın sen diyor. Sen onu hoş alamazsın, bana gerçeği söyler misin? O söylüyor, durum böyle böyle oldu. Peki niye ağlıyorsun? Nasıl alamam ki? Nasıl alamam ki diyor. Ya o anda nefsime yenseydim. O şehvanın duygulara bana üstün gelseydi, bir etkisi etkisiydi. Yahu iş yapsaydım ne olur benim halim? Aç ağlam başlıyor. Arkadaşı onun çok ağlam başlıyor bu sefer. Arkadaşlar, peki sen niye ağlıyorsun? Ah Yusuf, eğer sen kıyakime almaya gitseydin, ben burada kalsaydım kadın bana gelseydi. Belki ben seninle davranamazdım. Benim ne olurdu o zaman. İkisi alışıyorlar. E, Tabi boğazdan ekmeği geçmiyor. Hemen çatıları bozuyorlar. Doğru başlıyor. Yürümek Mekke'ye doğru. Akşamdan sonra Mekke'ye Kabe Beytullah'a ulaşıyorlar. Tabii yol ihlal girmişler. Ömrünü yapıyorlar. O gece uyuma karar iki gençler. Hep tuhaf edelim Tavidana namaz kıyıyorlar. Bir ara yüzü ödenen bu genç bir direğe yaslanmış. Kâbe ve yitulları seyrediyor. Tavidana'ya bakıyorlara. Hafif dalmış. Rüyasına karşısına çok mübarek, çok güzel, çok nurlu bir rızası karşısına dikiliyor. Şimdi bu ona soruyor. Rüyası da rüyası sadıka derler ki yani gerçek kendini bilen bir rüya. Böyle gaffete ilgiliyor kendisi. Bu gece buna şimdi soruyor. Men ente, sen kimsin? Sen ne güzel insansın. kişi diyor öyle. kişi. ene ne, işaret ediyor. ne yani ben? E ne Yusuf Nebiyullah? Ben Peygamber Yusuf'um. Ve ente diyor, ve sen de Yusuf Veliullah'sın diyor. Ben Peygamber Yusuf'um. Sen de Evliya Yusuf'sun. Yine ağlıyor. Ben de olur olurum benim insanlar. Neye bana böyle diyorsun diyor. Şöyle buyuruyor. Allah imtihane etti beni Züleyha ile kazandım. Allah imtihane etti o çadırda imtihane kazandın. O an Allah sana bu makamı verdi buyuruyor. Yani şimdi günümüzde şöyle bir örnek vereyim. Yolda giderken tabi hele mevsimler ısınma al başladığısha ne yazık ki hanımlarımız daha çok açılıyorlar Ama Allah bizi şere buyuruyor. beyledim Peygamberimize emrediyemde istedibillah kul yilmu minine. Bakın şu ayetteki taifete bakın devamlar. Mela yürüyor kul habi Muhammedim sensü haber ver bak kimlere Lil müminine beni mümin kullarıma söyle haber ver. Ne yapsın onlar? bu min ebu Gözlerini yumsunlar, haram bakmasınlar. Gadül basar dönüyor. Gözü yummak. Ne zaman? haramla karşılaşınca. Farz bu bak, Farz mı? Bu Farz bu. Şimdi günümüzde bir erkek bir erkek Tabii e, hanamların kızların hepsinin başka farklı güzellikleri var. Allah yaratmış, şekil vermiş, Allah yaratmış onları. Nefis ister, bakmak ister. Ama kişi o anda bu ayet-i kemi hatırlayarak benim Rabbim bana gözünü kapa yumuyorum benim Rabbim öyle. Ki şu anda Allah'tan korkarak ki Allah beni görüyor, biliyor. huzur olduğunu bilerek kişi yanlışlıkla göz kaparı bir kaparsa ne oluyor? Fars ibadetine geliyor. Allah ona bir ecik verin. Göz kapamak. Haramdan kaçınmak da farzdır. Aynı farz namazı gibi bunun sahibi vardır. Yani günümüzde günahlar çok, haramlar çok ama kazanmak da daha kolay günümüzde. Daha kolay günümüzde ne gerekiyor burada? Allah'tan korkmak, huzurda olmak. Yani bilmeliyiz ki her zaman, her yerde Allah bizimle beraber. Allah bizi görebiliyor. biliyor. Ki Allah Rabbül Alemeyle huzurundayız. Ki şu anda gözünün kapatır, önüne bakar, başını bir çevirirse Allah korkusuyla yaparsa bunu, siyah oluyor. Eğer Allah kovusu yapılmaz sene olur günahtan kurtulur seyabalamaz ama eski yanında hanımı var hanımın yanında bakma çekiniyor ondan Bakmadığı için işin günahtan kurtuluyor ama seyabalamıyoruz seni bak. Bahtım şimdi şöyle buyuruyor. Bahtım ki diyor cehennete girmek için Mevlam'ın iki koşu koşuyor. Biri huzur, Allah'tan korkmak, ikincisi nefeste, cihat, mücadele nefiste. İsteyle vermemek böyle diyor. Ben buna devam ettim hocam diyor. O yine aksente ah, çok güzel şimdi diyor. Üçüncüsü nedir diyor hocası soruyor. Hocam Yine çevreme, insana baktım. Herkesin aşçı malı var, mülkü var, şeycikleri var, şunları, bunları var. Ki insanların ne kadarın mallara kıymetliyse o kadar dertlerini büyük gördüm. Malını korumak için, muvaffuz etmek için, hırsızdan, şuradan, bundan, yangından işte her şeye karşı... İnsanlara bir gayret var. Telaş insanlarda. Bir de Rabbim şu ayet-i baktım diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Mâ indekim yenfedû ve mâ bak bâk. Ne de diyor. Allah biliyor burada. Mâ indekim yenfedû. Kulların siyanınızda ne varsa hep bunda tükenecek fani bunlar. mehlâf ama <Ve> <indallahi> bak. Allah'ın da ne gönderilmişse onlara baki, emidi kalıyor orada. Ben de diyor elimde ne geçerse diyor fazlasını Allah yoluna vermek çalışayım ki diyor. Allah katında hem odan boğul edilsin, eğilsin, baki kalsın. Yani büyüsün böyle. Şimdi insanlar gerçekten dünyada bir örnek mesela bir insanın bir ağaç meyve ağacı bile olsa şöyle bahçesinde yola doğru tam meyveler olmuşlar kıymetli meyveler de tabii çoğu, çoğu taşatırlar işte alma çalışırlar kişi ne abi bunu üzür tabii Korumak hisse insan bunları. İnsanın arabası her şekemez. Arabana kadar güzelse insan buna araba değer verir. Aman biri çarpmasın, sürtmesin, şu olmasın, bu olmasın. Yani kul malına koymakta mükellef tabii. E, Kormakta gerekiyor. İstaf haramdır. İstaf haramdır. Ama kul ne kadar korksa kollasa da e, malaya bir şey olur. Mala bir şey olmasa bile sonuçta ne oluyor? Kulun bırakıyor. Gidiyor muhtemelen efendim. Hepsine ...bize i̇şte holding sahipleri verdi. İlce işte bakan mevkiye gelenler... ...koşanlar, koşuşturanlar... ...hırsa çalışanlar... E, ...birbirini ezenler çiğnırlar. Sonuçta ne oluyor bunlar? En fakirin giydiği kefeni... ...o da kefeni giyiyor. Belki kalitesi... farklı olabilir... ...ama desenin de aynı, rengi de aynı ve üç parça, dört olmuyor. Yani bir insan doğduğu zaman doğan kişi tabi dünyaya çıplak geliyor. Ne gerekiyor buna? Bir kundak yani eski tabire, kundak. Zaten ana babanın görevi de budur. Artık yaklaştırmıyor doğum günleri. Bu hazırlanır çocuğa. Şu diye geldi mi yıkanır, kumdan sarılır. İşte diyen gelen çocuğun, insanın ilk malı bir kunda olur. Sonra emekler, koşlar, oyuncakları olur, giyişleri fazlası olabilir, daha biraz büyük arabası olur, malı olur, çevresi olur, olur, açılır, açılır, açılır, açılır. Fakat sonuçta ne olur? Hepsine gelen böyle soytanır, Yine sonunda bir kundağ bürünür. Kefen de adı oluyor bunun bence. Sonunda. Yıkanır, yıkanır. Bir kefene sarılır. Yani paketlenir, ambalajlanır, Bir kutuya konur, tabuta konur. Konur, mezara gider. Hayat denen şeyin başı kundak, sonu kefen. Arada, evet, açılmıştır, çevresi olmuştur, ünlü olmuştur, dünyada adını duyurmuştur belki de. Ama hepsi bir hayal, hepsi bir rüya. Hadis-i Şirâb-ı Aleyhisselam Hazretleri Ennâsün niyamun feyza tebehu İnsanlar uykudalar hayatta şu anda. Ölünce uyanacaklar. Hiç unutmuyorum. Bir gün bir yerde oturuyoruz. Eş sahibinin bir şurada uyuyordu. Çocuk uyandı birden beri başlı ağlamaya, bağırmaya başlıyor. Arabam ne oldu? Arabam ne oldu? Arabam ne oldu? Diyor. bağırıyor bağırlıyor. ağlıyor? Babası yavrum, ne oldu? Arabam nerede? Arabam nerede oldu? Tabi sonra işi anladı ki, meğer şeye rüyasında araba görmüş rüyasında, oynayacak bir araba. Onda oynuyormuş. Uyanınca batik arabası yok. Aramam başladı. İşte bizler de aynı şekilde öldüğümüz zaman Kabe'ye girince evimin oldu? Tarlam ne oldu? Arabam ne oldu? Şu bu ne oldu böylece? Bir hayal miydi bunlar? Rüya mıydı? Bunda hayal denen şey. Böylece. Ama tabi ne gerekiyor? İşte amele salih, hasen ibadetler onların nazara giriyorlar Allah'a. Giriyorlar. Yani bir de hayata, oradan bakmamız gerekiyor hayata bir de. Ki mevlamın buyuruyor bizlere, size bilir. Yakul yale kadem hayatı. Yekin sonra da ah ne oldu da buraya bir şey gönderdiler buraya. Ne göndermişse onunla kes o taraf. Kılın namazı tuttu oruşu, okudu kuran Keremi Yaptığı her bir hayrı, Allah her şeyi mezara giriyorlar böyle. O da başka bir alem mezarda, daha başka bir alemde. Emin olun yani mezar derince genelde bir karanlık, çukur, böyle bir vahşet, korkulu bir yer gibi o anlama gelir insanın vehminde, kuvve vehminde. Ama durum öyle değil ki. Yeteri ki Allah kulundan razı olsun. Allah. Mülük Allah'a mülk seyredici albiyat. Allah kuluna orada öyle hudubu verir ki o, o kula genişler, rahatlar, cehennetten bahçeye dönüşür o mezara aleminde. Yer çekimi yok. Gece gündüz yok. Yemiş mi der, tuval der, yok. Orada. Öyle bir alem orası da. İşte diyor, baktım ki diyor, beyin yanında olanlar tükenecekler, fan olacaklar. Ama Allah katına gönderdiklerin, hem orada kesin garanti kurumu altında, kuruma altında hem onlar orada büyüyorlar. Yine bunun sevabı mahşede kula dönüyor. Demek ki insan dünyada bir fakire bir şey verirken, Allah için verirken, Kulunu bunu Allah'a veriyor. Fakir vermiyor. Ama aslında kul bunu kendine gönderiyor aslında. Yatırım kulun kendini aslında ama. Yatırım. E, mahşer günü tabi mizan var. Bir terazi sahabine tartılması var bu arada. Bakacak işte ki kul fakire verdiği 1 lira fakire verdiği 5 tane olmuş, büyümüş, büyümüş büyümüş mizana konuyor böyle konuya vereceğim. Sonra Allah katında hiçbir şey bire birebir yok Allah katında. Haşa. En aşağı haş-ı emsaliye on katıyla başlıyor, yedi buluyor, sonucu yok. Peki nasıl acaba büyüyor bu? Allah bize buna Bakara Suresinin örnek veriyor. Buğdayı Mevlam veriyor. Ve de sevim okunu inşallah. İnsan yere bir de buğdayı tanış, eker, atar toprağa. Tek buğdayı tek. Eğer bu tutarsa, yani Allah kabul ederse anlamına gel bakayım. Benim. Eğer bu tutarsa ne oluyor? Bir saf verir bana, Başak verir böyle. E bir başağında tabii 20, 30, 40, 50 tane artı 100 olabilir. Yani kuran 7 başak verdiğini hepsi 100 tane olduğunu Bela'nın buraya böylece Demek ki, bakınız, kul toprağa atıyor taneyi. Bu neye benziyor? Yani kul 1 lirayı fakirin avucuna atıyor. Atıyor, atıyor, atıyor. atıyor. Nasıl ki o topu atılan buğday tanesi tek olarak çıkmıyor. ki tutsun. Yani Allah kabul etsin. Tuttum mu? Tabi Mısır da onu mesela. bir de sadakayı cariye var ki bunda meyve ağaca benzer bunlar. Meyve ağaca benzer. Bunlar. Her yıl binler, on binlerce meyve verir böyle. Mesela ufak meyvelerden biri kardeşim. Işte. Yine şöyle yürüyor. Horası peki sonra ne yavrum diyor? Bu da güzel diyor. insanlara yani diyor herkes bir şeyle övünüyor. Makamıyla, evkiyle, malıyla, soyu sopuyla, işte nesiyle şuna bunu övünüyor insanlar. Fakat sonuca baktım diyor insan kabre girince soyu sopu sorulmuyor diyor. Malı sorulmuyor diyor. Kabre girince. Ne soruluyor ha? Rabbin kim? İster Afrika'da olsun, Asya'da olsun, Bedin olsun, Çin'de olsun. Kim olsa olsun. Kabde girdi mi? Velekten soruyorlar. Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim? Bunu arkadaşlar. Işte. Buna baktım diyor. Demek ki insanın diyor kerameti, yani üstünlüğü malla, makamla, Rütbeyle şuna buna değil. Peki neyle bu diyor? Şu adi kereime baktım diyor. Mela diyor. Inne ekrem yukum indallahi et kavkum mela Allah katında en değerleriniz et en teki olanınızdır bu da. Bu etka et ismi tefsil ediliyor arkadaşlar buna. Et İşinizde en tekvanızı, tefanız Allah katında en değerlinizdir. Ben diyor Atekereme görünce diyor, bütün diyor artık diyor gücümü diyor tekvalara verdim, tekva. Diri tekvalık. Tekvalık <gülüyor> Vikaye kökünden geliyor vikaya. Vikaya korunmak, sakınmak. O kökünden geliyor. Bir insanı korunur, sakınırsa neden sakınacak? Önce Allah'a şirk koşmaktan. Önce iman koruma gerekiyor. Koruma aklına bak, iman önce. Allah'a, telecari, hiçbir şey orta şirk koşulmak. Çünkü Mevlam bir. Mevla biriyor. La ilahe illallahü, vahdehu, la şirike leh. Allah birdir. Başka yoktur. Vahdehu Allah bir olduğu halde. Buradaki bir sayısal değil. Yani ikinin karşısı olan değil de eşi dengi olmadığı anlamına gelir. Şimdi bir örnek vereyim. Mesela der ki birisi örnek mesela işte bizim cami bir tane. Ne anlamına geliyor? Evet cami çok ama ona gibi bir cami yok. Yani Vahde Allah birdir ama eşi, dengi la şerikele orta yok. Lehu mülk onun mülkiyet, egemenlik hakimiyet onun. En küçük zerreden atomdan Galexler'e kadar her şeyi Allah emrinde ona boyun eğmişler. Her bir tam bir zaptırapta denetimde kontrol altında her, her bir zerre Allah'ın kudreti azameti mesela bizler e, ne aciz balıklarız bugün dünyanın süper gücü bir kasırga oluyor e, denizler kabarı taşıyor ne yapabiliyor evet haber alıyor meteoroloji bilimsel olarak kasırga geliyor şu bu olacak ama önlem alamıyor buna yani kasıtlı genişliğini önleyemiyor, bulut engelini önleyemiyor. Yani i̇nsanın gücü şu buluta yetişmiyor, insan gücü böylece. Bunun için demek ki insan en eksemi eftali üstü nedir? En tekva olanları tekva. Allah'tan korkanlar önce Allah şirk koşmaktan sakınanlar korunanlar sonra haramdan korunanlar hatta mekruhtan korunanlar. Evet, işte bu mekruh ne olacak? Ama kale içine kale lazım. Bu var böyle şey. Yani tek bir dış kale tehlikeli bir tek bir kale olur böyle şey. Kale işine kale. Şimdi bazı şeyler de bir şeye paket edilir sarılır fakat buna güvenilmez değerli bir şeye. Bir paket daha saralım ona bir de bunu poşada koyalım. Bir de bunu bir kutuya koyalım. İşte insanla böyle yapması, yapmamız gerekiyor bu şekilde. Önce Allah'ın şişir koşmaktan koruma gerekiyor. Birinci koruma. Sonra haramdan korumak. Gözlediğiyle, ağzı, bütün bedeni, midemizi korumak. Ondan sonra da korunma gerekiyor. Ne kadar koruma çok olursa kul daha garanti altına girmiş olur. İşte bunlara ne denir? Tekva dedi, evet, Tekva der böyle. Tekva kimse Allah'ı unutmaz Elçialıyı. Bunlar haramdan korunduğu gibi bunların namazı da farklı olur, namazı farklı olur. Haram yemiyor ve harama bakmıyor. Gönül rah, huzurlu gönül, gönül kararmıyor, gönül lekelenmiyor, gönül pırıl pırıl gönül, pırıl ya paralı paralı gönül O gönül ehli Allah derken. Başka anlamı olur buna. Kula bir farklı oldu kula. Bunları yapacak ne olur? Yararı yine kendimize. Kendimize. Bir insan doktora gider. İlaç da verir. Ta buna ferize verir. Şunu, şunu da yapma ama. Şunu da kullan. Ben bunları uğraşamam. Zararı kendine ...yaparsa yine yararı kendisine verir. Yine buyuruyor... ...insanlara baktığım dünyada... ...insan her biri ...farklı farklı yerlerde insanlar. Tabii müdür de var... ...kapıcı da var... ...memur da var... İşçi var, baktığım var, elemanları var, vali de var, onun şoförü de var. Hepsi insan farklı insanlar. Kardeş. İnsanlara baktığım yerde, insanlar da bu duruma pek razı değiller. Arada bir hasretlik var, kıskançlık var. Neden o makama gelmiş o? Neden bunun evi daha büyük, arabası daha güzel, Kıskançlık var? Şöyle baktım diyor, bela bülüyor diyor, onu kasemna beyne hum, şil dünya. Elab yürüyor. Nahnu biz taksim ettik elab yürüyor. yaşam koşullarını yaşan koşullarını dünya dünya hayatında. Eğer Allah Teala bizleri böyle yeteneklerimiz eşit olsaydı Dünyada düzen yaşayamazdık. Hayat olmaz dünyada. Olmaz muhtemelen. Neden? Neden zira açtı toprakla, topraklar? Esten tabi pulluklarla imiş. Yakın bir zamana kadar on bin derece yıl. Öküzde pulluklarla. Niye orasının pulluklarla? O da paşa o da padişah olur. Herkes padaşa olur. Herkes vali olur. Demek ki Veyhan bize Böyle bir yetenek var bize. Herkese yeteneği farklı böyle. Şoför de lazım. Nafşi lazım. İtirakçı da lazım. Değilmiş de lazım. Fırıncı da lazım. Mesela bir yatıyoruz. Fırıncı gece kalkıyorlar. Hamur yoruluyor. Pişiriliyor. Sabah hazır çekme çıkıyor. Neyi bunları hazırlıyor? İşte buna bile baksak. Allah'ın bakın şu kurdu denge düzen. Denge düzen. Yani alemde bir denge var alemde. Her şey bir denge kanuna bağlı her şey. Her şey bir denge kanuna bağlı böylece. Şu yaşayıştaki şeye baktığım zamanlarda bunda bir denge düzeni var bunlar böylece. Allah bize böyle yaratmış. Böyle. Mesela bir çocuğa daha küçükken sorulur. Yavrum sen ne olmak istiyorsun? Hepsinin cevabı farklı oluyor. Yetenek farklı, fıtrat farklı, yaş şey, farklı. Şu denge dizine bakın Bu işin diyor ben diyor bu hadikemeyi göreceği anladım ki diyor Allah Teala ta ezelde taksimi yapmış. Her insanın halin razı olması gerekiyor. O zaman rahatlar böyle buyuruyor. O zaman ne olur diyor toplumda? Haset kalkar diyor. Karışık olan kardeşim. <gülüyor> Yine şu ayet-i kerimeye diyor. Konuyla kelime diyor. Biraz daha özetliyorum tabi buralarını. <gülüyor> Hela buyuruyor diyor. İnne şeytan leküm aduvün fettehizuhu aduvvah. Allah biliyor böyle diyor. Şeytan ise düşmandır. Allah biliyor. Leküm aduvün. <Sessizlik> siz onu düşman edininiz. Kur'an-ı Kerim'e baktım diyor. Evet Mevla buyuruyor diyor. Hristiyanlar falan dost edinmeyin Mevla buyuruyor ama ona düşman olan buyurmuyor. Bir bakın. Elin Burada Mevla diyor. Şeytanın düşmanınızdır. Onun düşman edinin, onun düşman bilirsin diyor. Bunu görüncediği e görünce diyor ben diyor kimseye karşı düşmanım kalmadı gönlümde. Tek düşmanım şeytan kaldı diyor bana. Ve bir Evliya şöyle buyuruyor. İnsanlar diyor şu yıbara okuyor. El insanı Abdül İhsan Arap atasüzü böyle şey. İnsan iyiliğin kölesidir. İnsan iyiliğin kölesi, kölesidir. Bir insan iyilik ettin mi? Kişi mutlaka boylu Ersanasını sever. Kölesi o bu şey. Yalnız diyor şeytan bunun dışında. Bir insan şeytana ne kadar iyi davransın yine şehit devam eder böyle. Bir gün bir Müslüman'ın göre kiliseye gitmiş. İddalak kiliseye gitmiş. Bakıyor üç tane sembol görüyor. Biri ıhsaraşlı, simgeleyen bir sembol. Hasım Bey'im bir şeytan. Şeytan kaparmış onun sembolü. E, İhsara'ya bakıyor, herkes mum yakıyor. Hasım Bey'ime has şeytan e, mum yakıyorlar. Şeytana bakıyor, kimse ona mum yakmıyor. Acıyor bu şeytanın şimdi. "Vah garip diye. Kimse bize bakmıyor diye. Bunlar derdiye. Bu acı şeytanı mum alıyor, bu maluya, buraya bu şeytanı Mum yakıyor, şeytanı buraya koyuyor böyle şey. Tabii gidiyorsun yatıyor, gece uykusunda şeytan buna geliyor, bakıyor değişli varlık rüyasında. Kimsin sen? Ben şeytanım. Ne geldi peki bana diye rüyasına soruyor. Binlerce yıldır kimse bana mum yapmadı diyor bana diyor. İlk defa hayatımda sen bana mum yaptın diyor. Beni çok sevindirdin, çok müşteri oldum. Şimdi ben şu anda diyor, buna karşı ilgi yapmaya geldim. Peki ne yapıyorsun bana karşı diyor, benim de bildiğin bir yere diyor, bir hazine var diyor. Büyük bir, bir hazine var. İçi altın dolu. Şimdi hazineye götüreyim. Allah bildiği kadarı altın alacaksın buradan diyor. Oraya götüreyim. Peki, tabii altın deyince, insanların o kadar bir tutkusu insanların da kalkıyor burada, gidiyorlar. Gerçekten bir hazine, büyük bir hazine ama kapıda bir nöbetçi var, oraya girmesi mümkün değil. Bir gün bu şeytan arakaya dolaşalım diyor. Orada bir küçük bir pencere var diyor. Biliyorum diyor. Oradan girersin diyor. Arakaya dönüyorlar. et evet, duvarı örülüyor. duvar altı işe gir diyor. Buna bir ufak bir açık bir pencere gösteriyor. Açıkmış böyle. Oradan içeri gir diyor. Büyükümüzün duvarı altlıyor, belki de yüksek pencere erime boyu altlıyor. Zımba erken pencere ikeni yapışıyor böyle. Asılıyor, tam gün yukarı alacak. Nebeshi bunu fark ediyor, Koşup geliyor. Yine yapışıyor bunun içine. bir yine yap yapışıyor Nebeshi. Çekirge yine çekmek başlıyor, bu ikeni yukarı çekiyor, ama başaramıyor. Nebeshi kuvvetli geliyor, ayak ellerde yoruluyor. Şeytana bakıyor, bak beni yakaladı, ne yapayım? <gülüyor> ayağına vur tekme atıyor nebeciydi. Öbür ayağına nebeci vur tekme örüyor böyle. Bu şimdi öbür ayağına, boş ayağına durmadan nebeci başına, yüzüne tekme vuruyor ama yeneni bırakmıyor nebeci bunu. bırakmıyor ne abeyim. Abi üzeri işi üzerine verdi. Ya üzeri üzerine öze bu seferti ya. İşleme başlayınca hanımı uyandırıyor, hanımı uyandırıyor. Ne abisinle diyor. Evdi bana tekme vurdun diye. Üzeme düşürsün benim şimdi böyle böyle diyor yanıca Allah tevbe ediyor demek ki şeytan fa bir şeytandan diyor <gülüyor> <gülüyor> Demek ki şeytandan Faih yok bunun için Allah tevadan sırmamız gerekiyor muhtemeller bir alemin biri Ev manasını tam anlayamamış. alim kendisi. Yani mali olarak tam anlayamamış manasını, anlamını. Bir bir çiftliğe gidiyor. Çiftliğe girecek. Ev içeride uzak biraz. Ama kapının yanında içeride bakıyor. Apıyorum, büyük kurt kurt köpeği. başla, başla mı? Bağlı değil, köpekte. Köpek başlıyor hemen havlamaya karşı. Ayağa kalkıyor ve baş havlamaya korkuyor. Etrafa bakıyor, bir sopamı alayım diyor böyle. Ama sopayla güvenemiyor, korkuyor da... ...ne yapacağını bilemiyor. Oradan şuraya geçiyor. Amca ne yapıyorsun? Yarın bak şu köpek var diyor. Azim bir köpek, bir bir sopa arıyorum diyor. Amca, sopaya gerek ver diyor. Sen buna ev sahibi bağır diyor. Ev sahibi bana, dur dedim diyor, o durur böyle diyor. Orada şey köpek dedi bana uyanı muhtemelen Her sene tabi hemen bağırınca efsane bir köpeye bir sus deyince köpek susuyor. Demek ki diyor, ben de şeytana muhatap olmayayım diye bakınız. Olmayayım. Eûzü anı buymuş der bak. Eûzü billahi Allah sınıyorum ben de Yani bunu güzel söyleyebilirsek Allah'a sığınırsak o gibi bir zarar veremiyor muhtemelen der. ezan doldu. İki mesele daha kalmıştı. Onlara çok özelim inşallah. Biri rızık yönünden ne kadar canlı var rızığı Allah cezalece alıyor. Bu hatika gördüm diyor. Düşünür ki diyor ben de bir canlı varlıkım. Allah buna kefil olmuştur. Rızık bucatır. Ve sonuncusu da ...tevekkül bahsinde... ...tevekkül bahsinde... ...insanlar... ...kimi kendi sağlığına güvenir... ...şöyle yaparım, böyle yaparım. Kimin mesleğine, sanatına güvenir... ...banına güvenir... ...maaşına güvenir, gelirine güvenir... ...oğluna güvenir, şuna şuna güvenir. Fakat sonuçta... ...insanın sağında kaybedebiliyor... gözünde kaybedebiliyor... ...elinde feç olabiliyor... Sevdikleri canlılara gidebiliyorlar, kişi borçta kalıyor. Bahadırim kediye tek önemli nokta Allah ciharim belki. Öyle bir hasbi kim Allah güvenirse Allah yeter buyuruyor şey. illa tele fatiha.